İyi bir yemekten sonra ölüm aklından geçecek olursa işini bilen her denizci gibi yukarının buyruğuyla güverteye fırlamak ve orada bir işe koşulmak kabiliğinden bir şey gibi görüyordu herhalde bunu. Hangi işe çağrıldığını ne bilsin insan? Yukarı çıkınca öğrenir ne olduğunu. Yüklerinin altında iki büklüm surat asan satıcılarla dolu şu dünyamızda Stab'ın böylesine rahat, korkusuz olmasını, yaşamının yükünü böyle keyifle taşımasını, neredeyse dinsizliğe varan gamsızlığını sağlayan birçok şey arasında Pipos'un da büyük bir yeri olsa gerek. Stab'ın kısacık kara piposu tıpkı burnu gibi yüzünün değişmez bir parçasıydı. Yatağından piposuz kalkması, burunsuz kalkması kadar beklenmedik bir şey olurdu. Yattığı yerden kolayca el atabileceği bir rafta, doldurulup hazırlanmış sıra sıra pipolar diziliydi. Uyumadan önce arka arkaya hepsini içer, yarına hazır olsun diye de yeni baştan doldururdu. Çünkü Stab, sabahları giyinirken, pantolonunu bacağına geçirmeden önce piposunu ağzına koyardı. Dedim ya durmadan, dinlenmeden tütün içmesi, huyunun böyle olmasının nedenlerinden biriydi. Kolera salgınlarında kimi insanlar ağızlarına kafurulu bir mendil tutarak nasıl gezerlerse, stabın tütün dumanı da insanlığın tüm dertlerine karşı bir çeşit mikrop kıran yerini tutuyordu. Dördüncü kaptan Flask, Martas Vinyard'da, Tisbury'de doğmuştu. Kısa boylu, tıknaz, yüzünden sağlık fışkıran bir delikanlıydı. Balina dendimi cinleri başına çıkardı. Bu koca deniz ejderhalarını atalarına ve kendisine dil uzatmış sayıyordu. Bu yüzden de onları her rast geldiği yerde tepelemek bir onur sorunuydu Flask için. Balinaların görkemli gövdeleri akıl almaz davranışları karşısında hiçbir saygı, hiçbir şaşkınlık duymuyordu. Onlarla karşılaşmak korkusundan öyle uzaktı ki zavallı kafasında o efsaneler yaratan balina irice bir sıçan ya da su faresi kabilinden bir şeydi. Yalnız şu var ki balinaları yakalamak, öldürmek, kaynatmak biraz daha dolambaçlı, biraz daha zahmetli bir işti. Bilmeyişinden, farkında olmayışından gelen bu korkusuzluğu sayesinde balinaların karşısında şakacı bir davranışı vardı. Balinaları kovalamak bir eğlenceydi Flask'e göre. burnu çevresinde üç yıllık bir seferi, üç yıl süren hoş bir oyun sanıyordu. Marangozların kullandıkları çiviler, dövme ve kesme diye nasıl ikiye ayrılırsa, insanlar da belki öyle ikiye ayrılırlar. Küçük flask dövme çivilerindendi, sağlam ve dayanıklı çivilerden. Peku attı ona, baş kütük diye de at takmışlardı. Çünkü beden yapısı, kutup denizlerinde sefer eden balina gemilerinde görülen, kısa ve dört köşe kütüğe benzerdi. Başka bir sürü kazıkla çepeçevre desteklenen bu kütük, gemiyi buzlu denizlerin saldırısına karşı korur. Bu üç yardımcı kaptan, Starbuck, Stubb ve Flask, önemli kişilerdi. Değişmez bir düzene uyarak, Pequod'un üç balina sandalını onlar kumanda ederdi. Kaptan Ahab'ın, balinanın üzerine yürümek için, olanca gücünü bir araya topladığı büyük savaş planı içinde, bu üç kişi, üç tabur komutanı gibiydi. Bunlar ellerinde uzun, keskin kargılarıyla üç atlı komutan, zıpkıncılar da mızraklı piyade erleriydi. Nasıl ortaçağ şövalyelerinin birer seyisi varsa bu yaman avda da her sandal komutanının bir dümencisi ya da zıpkıncısı vardı. Savaşta şövalyenin kargısı kırılıp büküldü mü seyis ona bir yenisini verirdi. Bu iki kişi arasında çoğu zaman candan bir yakınlık ve dostluk olduğu için Pekao'nun zıpkıncılarının kimler olduğunu ve hangi komutana bağlı olduklarını şimdi söylemem yerinde olur. Başta gelen Kuikueki Starbuck seyis olarak seçmişti ama Kuikuekin kim olduğunu biliyorsunuz. Ondan sonra Tastego gelir. Su katılmamış bir kızıl deriliydi. Martas Vinyard'ın en batısına düşen burunda Ghad adlı bir kızıl derili köyünün son kalıntıları vardır. Nantucket'ın en gözüpek zıpkıncıları gibi Testego da oradan geliyordu. Balina avında onlara toptan Ghadders yani şen kafalılar derler. Testego'nun başına yapışık uzun kara saçları, çıkık elmacık kemikleri, yuvarlak kara gözleri vardı. Kızılderililerde az görülen bu gözler, irilikleri sayesinde doğuluları ama soğuk parıltılarıyla da kutup insanlarının gözlerini andırırdı. yay sık ağaçlı vahşi ormanlarda New England'ın büyük geyiklerini arayan o gururlu avcıların tertemiz kanından geldiği Tastego'nun her halinden belliydi. Ne var ki Tastego artık ormanlarda vahşi hayvan izlerini koklamıyor, denizlerde büyük balinaların ardından gidiyordu. Onun şaşmaz zıpkını, atalarının attığını vuran okunun yerini almıştı şimdi. Yılan gibi kıvrak bedeninin esmer kaslarına bakınca, ilk püritenlerin boş inançlarına uyarak, bu vahşi deriliye hava tanrısının oğlu diyeceği geliyordu insanın. Tastego, stabın sayısiydi. Üçüncü zıpkıncı, dagu, dev gibi kapkara, yabanıl bir zinciydi. Ahaş-Veroş'u andıran, halleriyle, aslanlar gibi yürüyordu. Kulaklarına asılı altın küpeler öyle büyüktü ki, Gemiciler bunlara halat halkası der, Gabya yelkeninin iplerini bu halkalara takmaya kalkarlardı şakadan. Dagu, gençliğinde doğduğu kıyıdaki ıssız bir körfeze demir atan, Bir balina gemisine gönüllü binmişti. Afrika'dan Nantakıt'tan ve balinacıların uğradığı birkaç yabani limandan başka, Bir yer bilmiyordu dünyada. Tuttukları adamları seçmekte pek titizlik gösteren, birçok balina gemisinde yıllarca yararlılık gösteren dagu, yabanıl değerlerinden hiçbir şey yitirmemişti. İki metreye yakın boyunu bir zürafa gibi güvertede dimdik gezdirirdi. İnsan başını kaldırıp ona bakınca bedence küçülmüş görürdü kendini. Onun karşısında bir beyaz adam, bir kalenin önünde barış dilenmeye gelmiş beyaz bir bayrağa dönerdi. İşin tuhafı, bu görkemli zenci, Ahash Verosh, Dagu, küçük Flask'in sayısıydı ve Flask onun yanında bir satranç piyadesine dönerdi. Pequod'un öteki gemicilerine gelince şunu söyleyeyim ki Amerikan balina avcılığında çalışanların yarısı bile doğma büyüme Amerikalı değildir hala ama kaptanlarının hemen hepsi öyledir. Amerikan ordusunda donanmasında, ticaret gemilerinde, Amerikan kanalları ve demir yolları yapımında da durum budur. Amerikanın her yerinde durum budur diyorum çünkü bütün bu işlerde Amerikalı bol bol beyin sağlar. Dünyanın geri kalan kısmı da aynı cömertlikle kol gücü sağlar. Balinacıların çoğu Azor adalarından gelir çünkü Nantucket gemileri sık sık bu adalara uğrar. O kayalık kıyıların gürbüz köylülerinden gemici alırlar. Haldan ya da Londra'dan yola çıkan Görland balinacıları da Shetland adalarına demirler, orada aldıkları gemicileri dönüşte yerine bırakırlar. Her nedense balina avcılarının en iyileri adalardan gelenler oluyor. Pequot'un hemen tüm tayfası da adalıydı. Onun için tek başına diye at takmıştım onlara. Öteki insanların dünyasından ayrı tek başına yaşarlardı kendi dünyalarında bir teknede hep bir araya gelen bu tek başına insanlar, garip bir topluluk kuruyorlardı. Dünyanın dört bir yanından, denizcilerin tüm adalardan gelen bu anakarsis klutuslar topluluğu, Pequod'da koca Ahab'ın ardından, çoğunun geri dönemeyeceği bir mahkemenin önünde, dünyanın haksızlıklarından dert yanmaya gidiyorlardı. Küçük zenci Pip hiç dönmedi, zavallı. En önde çekti gitti bu Alabamalı çocuk. Biraz sonra göreceksiniz onu. Pequod'un provasında tefini çalıp sonsuz zamanlara bir giriş müziği yaratacak orada. Yukarıdaki gemiden çağırıyorlar onu. Gökte meleklere katılacak. Nurlar içinde tefini çalacak. Yeryüzünde bir korkakken oralarda bir kahraman olacak. Nantes'tan çıkalı birkaç gün olmuştu. Henüz kaptan Ahab'ı güvertede görmemiştik. İkinci ve üçüncü kaptanlar nöbetleri düzenle alıp veriyorlar, gemiye yalnız onlar kumanda eder görünüyordu. Ama ara sıra kaptan kamerasından beklenmedik sert buyruklarla çıka gelmeler, ancak vekaleten kumanda ettiklerini gösteriyordu. Evet, yüce başları, yüksek komutanları oradaydı ama gözlere görünmüyor, kutsal kamerasına kimseler giremiyordu. Aşağıdaki nöbetimden güverteye her çıkışımda, orada yeni bir yüz görmek umuduyla hemen dönüp arkama bakıyordum. Kimselerin bilmediği bu kaptanı tanıma merakım, garip bir dert haline gelmişti bende ve bu dert ıssız denizlerde büsbütün artmıştı. Üstü başı yırtık pırtık, eli yahın, birbirini tutmayan karanlık sözleri hiç beklemediğim bir anda ansızın aklıma geliyor, bir türlü kendimi alamıyordum bunları düşünmekten. Keyfim yerine geldiği zamanlarsa bu garip rıhtımlar peygamberinin saçma sapan ve tumturaklı sözleri neredeyse gülümsetiyordu beni. Korku muydu, merak mıydı duyduğum bilmem. Her neyse gemide bu tür duygulara kapılmamı haklı gösterecek bir durum yoktu. Gerçi zıpkıncılarla tayfanın çoğu ticaret gemilerinde gördüğüm silik gemicilerden bambaşka, barbar, dinsiz, karma karışık adamlardı ama bunu doğal karşılıyor, kendimi kapıp koyverdiğim bu belalı balina işinin vahşiliğine veriyordum böyle olmalarını. Bundan başka üç yardımcı kaptanın durumları da belli belirsiz kuşkularımı yatıştırıyor. Keyifli, güvenli bir yolculuk muştuluyordu bana. İnsan olarak da, kaptan olarak da bunlardan iyisini bulmak zordu. Üstelik üçü de Amerikalıydı, birinden takıtlı, biri vinyardlı, biri de kod burnundan. Gemi limandan ayrıldığı sırada Noel'di. Güneye doğru yol aldığımız halde bir süre acı bir kutup havası içinde kaldık. Ama aşağılara doğru indikçe amansız dayanılmaz soğukları arkamızda bırakıyorduk. Gittikçe yumuşayan ama yine de kurşun renkli ve kasvetli olan bu geçiş sabahlarının birinde gemi dalgalardan hınç alırcasına hızla ama hazin hazin pupa yelken gidiyordu. Güverteye sabah nöbetine çıkarken güpeştesine doğru baktım ve birden korkunç şeyler sizinlemiş gibi ürperdim. Korkularımı aşan bir gerçekle karşılaştım. Ahap kaptan güvertesinde ayakta duruyordu. Üstünde bildiğimiz hiçbir hastalığın izleri görünmüyordu. Hastalıktan yeni kurtulmuşa da benzemiyordu. Alevler tüm gövdesinin içini dışını yaladıktan sonra gürbüz yaşlı bedeninin hiçbir yeri yanmadan sapasağlam ateşten çıkarılmıştı sanki bu adam. İri yarı gövdesi Sellini'nin Perseus'u gibi bozulmaz bir kalıba dökülmüş tunçtan bir heykeldi. Kırsaçlarının arasında başlayan soluk beyaz upuzun bir yara izi yanık esmer yüzünün bir yanından boynuna inip ceketinin yakası altında yok oluyordu. Bu yara izi ulu bir ağacın dimdik gövdesini yukarıdan aşağı diklemesine yaran bir yıldırım izine benziyordu. En küçük bir dala dokunmadan ağacın kabuğunu delip ta tepeden köklerine kadar derin bir oluk açtıktan sonra toprağa gömülen bir yıldırım izine benziyordu. Böyle bir ağaç yemyeşil dipdiri kalır ama yediği damga bir daha silinmez üstünden. Bu damga doğuştan mıydı yoksa korkunç bir yaranın izi miydi? Kimse kesin olarak bilmiyordu bunu. Herkes sessizce anlaşmış gibi tüm sefer boyunca hiç sözü edilmedi bunun. Hele kaptanlar hiç lafını etmiyordu bu izin. Yalnız bir kez biri Geheherd'dan gelen Taştegodan da yaşlı bir kızıl derili tayfa Ahab'ın 40 yaşından önce böyle olmadığını, insanlar arasında bir kavgada değil, denizde doğayla boğuşurken böyle damgalandığını ileri